Müş melekta merhaba. Bu geceki seçkimizde güncel deneysel kayıtlara yer vereceğiz. E, açılışta veteran bir isme kulak verdik. E, 60'ına merdiven dayayan İskoçyalı müzisyen Drew McDowell, 80'lerdeki Sakik TV ve 90'lardaki Coil mesaileriyle tanıdığımız bir isim. Şimdilerde New York'ta ikamet eden McDowell, yeni kaydı Agalma'da karmaşık bir modüler sistemle ayinsel sesler inşa etmiş ve bu törene birçok müzisyen dostunu da davet etmiş. Az önce denediğimiz Agamma 2'nun konuğu da geçen sene Eksterdik Computation albümüyle konuk ettiğimiz Minimalist synth üstadı Katerina Barbieri'ydi. Sıradaki konuğumuz gelmiş geçmiş en müstesna indirak gruplarından biri olan 35 seneyi devirmiş New Jersey'in medarı iftarı Yola Tango. Ee, grup bu sene 2 EP ile ses verdi. Ee, biz çeşitli blues klasiklerinin coverlarından oluşan Sleepless Night'a es geçip grubun huzur verici ulutuların arasında yüzdüğü We have Amnesia Sometimes kaydından James and Ira Demonstrates Mysticism and Some Confusion Holds mandeye kulak vereceğiz. Akabinde ise çeyrek asırlık Baltimore Sakini ikili Matmos konuğumuz olacak. İkilinin yeni uzun çaları The Consuming Flame Open Exercises in Group Form 99 farklı müzisyenin katkısıyla 3 saat boyunca serseri kurşun gibi gezmekte. Bu kayıttan da yine Yola Tengo katkılı Io Lavender, River Karezi seçtik. Bye. David Toop 70'lerden beri İngiltere'nin deneysel ve improvize müzik sahnelerinde kayda değer bir varlık göstermiş bir sanatçı ve yazar. Canlı enstrümantasyon ve alan kayıtlarından ses ve hafıza arasındaki ilişkilerin peşinde hayalvari ses kolajları inşa ettiği yeni albümü Apparition Paintings'de yer alan A Ghost Traveling Half a Mile From His Own Shape'in akabinde Tup'un açtığı yoldan ilerleyen genç kuşaktan bir isme Kate Kara yer vereceğiz. İngiliz alan kaydı uzmanı Londra'daki bir sergiden aldığı davet üzerine mekan ve ses ilişkisini ildirildiği Splinter's kaydında elektronik gürültülerden fokurdayan ses manzaraları damıtmış. Bu albümden seçtiğimiz Abraided sonrasında ise iki İtalyan işitsel sanatçının Giannico Favaron ve Anacleto Vitolo'nun işbirliğine yer verip teknoloji ve tabiat kavramları üzerine odaklanan Overgrowth albümünden Plasty e kulak vereceğiz. Seçkimize Tom York ile çıktığı tuneler ve çeşitli film müzikleriyle tanınan Londralı Oliver Colts ile devam ediyoruz. Colts, ana çalgısı olan violonseli manipüle ederek ve çeşitli tape efektleri kullanarak drone, metal ve klasik müzik arasındaki gri tarlalarda dolaşan bir isim. Müzisyenin Skins'in Slime kaydında yer alan Butoh Baby'nin akabinde Planet Moo etiketinden ikinci albümü Black Nationalist Sonic Weaponry kaydına yayınlayan The Forest Brown Junior*’ın Speaker Music projesi konuğumuz olacak. Amerika'daki ırkçılık karşıtı protestoların etkisiyle programlanmış davullar, katıksız gürültü ve spoken word şiirden deneysel bir tekno kırması devşiren albümden seçtiğimiz A John Study of Blackmail, Death and Dying'in sonrasında ise Portlandlı eleştiri müzisyen ve ressam Charlie Salas Humara'nın Grapefruit projesinde yer vereceğiz. Viola, gitar ve piyano ve synth katmanlarından müteşekkil rengarenk ve psikodelik bir işitsel bulut sonan Light France kaydından kulak vereceğimiz parça Sokal Affair. Şimdi yeni kurulan bir etikete Seattle menşeli, deneysel müzik odaklı Obscure and mercek tutuyoruz. Etiket yolculuğuna iki yeni albümle başladı. Bunlardan biri etiketin kurucusu olan Josh Medina ile bas Paul Washington bir ortaklığının ürünü. Drone'dan noise'a, gılıçtan nesne gürültülerine sıçrayıp tahmin edilmesi zor bir patika izleyen ''For Composition'' kaydından ''Untitled 2'' ''For Media'' sonrasında... ...özgür caz, sert noise ve metal gibi türlerde faaliyet gösteren işitsel sanatçı... Col Galbraith misafirimiz olacak. Soyut ve karanlık ses dokularının arasında tekinsiz bir yolculuk valeden... ...Pana 2 albümün açılışındaki ''Tiles Over Basil Forest'''tan bir kesit... ...birazdan açık olacak. geceki seçkimizin sonuna geldik. Veda ederken son durağımız Brezilya'nın Sao Paulo şehri. Claudia Zinker'in Babe Terror projesi elektronik sesler, koro parçaları, piyano müzikleri ve jazz standartlarını çürümüş, paslanmış, döküntü bir ses potasında eritiyor ve ortaya çarpık balo müzikleri çıkıyor. Biz de son olarak müzisyenin cinli perili albümü Horizon'un kapanışındaki Horizon Catalise'e e kulak vereceğiz. Program kayıtlarına 13melekradio.tamdur.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.